Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepimize selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatüm. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri tevhid ehli insanlardan eylesin. Neslimizi de, eşimizi de kıyamete kadar gelecek bütün neslimizi hak yolda gidenlerden eylesin. Evet. Hak önderlere eylesin. Fisi evet. kiri birbirinden ayırt edenlerden eylesin. Evet. Namaz kılanlardan, oruç tutanlardan ve Allah'a hizmet edenlerden eylesin. Evet. Evet. Kardeşlerim bugün sizlere Rabb'ımın ayetlerinden iki tanesini anlatmaya çalışacağım. Allah bana evet. anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Eğer birinci ayette yeter derseniz bırakırım. İkinciyi bir dahaki sohbeti de bırakabilirim. İlk ayetimiz Bakara suresinin 213. ayeti. Allah Azze ve Celle kitabında insanlar tek bir ümmet tutuyor. Sonra sırf alimleri birbirlerine haset etmekten ümmetlerini bölük pörçük ettiler. Sonra Allah onlara bir peygamber ve peygamberle birlikte bir de kitap gönderdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettikleri meseleye hal çaresi için. Bu ayeti kerime gibi Kur'an'da birçok yerde aynı muhtevada ayetler vardır. Ama bu ayeti kerimeye baktığımızda insanlık demek ki ilk başlarda tek bir ümmet anlaşan, birlik, beraberlik içinde, uyum içinde sosyal yaşantısını sürdüren insanlar. Hadis-i şerifte kardeşlerim Adem ile Nuh arasında diyor 10 asır vardı diyor ve insanlık Nuh a.s. kadar birlik ve beraberlikten asla ne yapmadılar? Boğruldular diyor. Birlik içinde yaşadılar ve inhiraf ne yapmadılar? Etmediler. Bunların inançları düzgündü. Yaşantıları neydi? Düzgündü. Ve ayrıldıkları fazla bir nokta neydi? Yoktu. Şimdi bu noktada şunu da izah etmek gerekiyor ki kişilerin içindeki bazı problemler birlik ve beraberliği bozmaz. Birlik ve beraberliğin bozulma sebebi şirklenmiş en başta alakalıdır. Onun için Nuh Aleyhisselam'a kadar inhirafın olmadığını söylüyor Kur'an. Sadece Nuh Aleyhisselam'ın zamanında olmuştur ve Buhari'deki gelen rivayette ise insanlığa ilk gönderilen Resul Nuh Aleyhisselam'dır. O zaman birlik, beraberlik ne yaptı? Bozuldu. İnsanlar inhiraf etmeye başladı. Kardeşlerim bunun da sebebi insanlar çoğaldıkça e, zihinsel geçimleri veyahut yaşantıları sosyal e, varlıkları da ne yapıyor? İnsanların değişiyor. İhtiyaçları da o orantıda ne yapıyor? Değişiyor. Bu sefer birliği, beraberliği değil de insanlar kendi kavmiyetinin büyüklüğü, kendi kavmiyetinin yüceliği, kendi kavmiyetinin daha baskınlığı gibi ne yapıyor? Aynı günümüzde neden bazı ülkelere bazıları giriyor, orayı istila ediyor, kanlarını döküyor, onların her şeylerini helal görüyor. Yani onlar onlara bir şey mi yapmış? Yok. Kendi çıkarları doğrultusunda kendi geçimlerini üst seviyeye çıkarmak için bazı yerleri ne yapıyorlar? İstila ediyorlar ve oradaki mallarla kendileri de ne yapıyorlar? Rahat geçinmeye çalışıyorlar. Yani birliği, düzeni bozuyorlar. Allah Azze ve Celle e, bizlere insanların tek ümmet olduğunu ve peygamberleri de insanlara gönderme sebebi müjdeleyici ve korkutucu e, olarak gönderdiğini söylüyor. Kardeşlerim bugün yaşamış olduğumuz toplumda kimi yerlere yeri kalmış ve Afrika toplumu deniyor, kimi yerlere de e, teknolojinin hakim olduğu yerler diyorlar. Hangi taraf geri kalmış, hangi taraf çağdaş? Hı? Bir tarafa bakıyorsun insanları böyle yok sayan, renginden dolayı insan bile görmeyen ve kanlarını içmekte her türlü zulmü yapmakta e, serbest gören, mübah gören bir toplum var. Kendini çağdaş gören değil mi? Makineleri var, uçakları var, bazı şeyleri var. Bir tarafta da hiçbir şeyleri yok. Belki giyecekleri bile yok. Onları ne görüyorlar? İlkel görüyorlar. Şimdi sahabe dönemine dönelim. O gün İslam'a çatan insanlara baktığımızda Allah Resulü'ne karşı gelen insanlarda zenginler vardı, önde gidenler vardı. Ebu Cehil'i düşünelim. Allah Resulü'ne karşı gelirken nasıl karşı geliyordu? Onu inkar mı ediyordu? Hayır. Kendisi, yani kendi toplumu peygamberin getirdiği gibi bir şeyi getiremeyeceğini söyledikleri için ne yapıyordu? Karşı geliyorlardı. Ve o Allah Resulü'nün getirdiği rejim neydi? Rejim diye vahiy neydi? Köle ile zengin aynı sofraya oturacak. Aynı safta ne yapacak? Namaz kılacak. Siyahı da, beyazı da, kırmızısı da, yaşlısı da, genci de herkes haddini ne yapacak? Bilecek. Maalesef mağrurlar önde gidenler Allah'ın verdiği nimetlerle şımaranlar buna ne yapmadılar? Razı olmadılar. İşte toplumdaki birlik ve beraberliğin bozulma sebebi ben daha rahat yaşayayım. Ben dünyada daha fazla yaşayayım. Daha iyi Kore'ye gideyim. Daha çok şeye ne yapayım? Sahip olayım inancıdır. Ve buna binaen bir olan ilahı reddetmişlerdir. Ve kendileri ne yapmışlardır? Gelen elçiyi yalanlamışlardır. İsrailoğullarına bakın ya öldürmüşlerdir ya canına ne yapmışlardır peygamberlerin? Kast etmişlerdir. Bir de utanmadan tutup onları ilah edinmişlerdir. Ama kendileri peygamberin getirdiğini kabul etmedikleri halde ne yapmışlar? Birlik ve beraberliği sağlayacak yasalar koymaya çalışmışlardır. Kendi e, düşündüklerini ne yapmışlardır? vahiyle? eş tutmaya çalışmışlardır. Bu da ne yapmıştır? Bir tarafa bu haklılık getirirken, bir tarafa ne yapmıştır? Yük getirmiştir. Yani düşünün şurada vergi veren var, vermeyen var. Şurada bundan faydalanan var, buradaysa faydalanan var. Bunların ikisi eşit mi? Değil. Ama Allah Azze ve Celle koyduğu vahide en aşağıdakini de en yukarıdakini de ne yapar? Hesaplar. Ve boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Allah. Alacak demiştir. Öyleyse e, o gün gelmeden önce helallaşın demiştir. Kardeşlerim İslam dini, birlik dinidir, kurtuluş dinidir, barış dinidir. Fakat Allah Azze ve Celle sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık bir düşmanınızdır demiştir. Şimdi bu uyarılar bizim için. Biliyorsunuz Allah bizleri fıtrat üzerine yaratmıştır. Şeytansa fıtratı bozacak her türlü taarruzu bize ne yapar? Yapar. İlk oğlunu e, sapıttığı yer neresi? Ne diyor ayeti kerimede? Dikkat edin diyor. İlk sizi açıklıkla, açlıkla, rızıkla şeytan ne yapacak? Korkutacak. Yani fıtri olarak bir çocuk Anasının karnında dokuz ay ana e, kordon boğayla ne yapıyor? Besleniyor. Ana sütüyle besleniyor. Sonra eli ekmek tutana kadar koca delikanlı işe girene kadar Allah onu ne yapıyor? Besliyor. Bak bozulmamış bir fıtrat var. Ne zaman çocuğun eli ekmek tutuyor, çalışacak rızık endişesi hiç başlamayacağı nokta. Rızık endişesi başlıyor mu? Halbuki hiç başlamayacağı nokta. Ana sütüyle daha sonra ta iş güç zamanına kadar ama şeytan geliyor orada ne yapıyor? Onun fıtratını bozmaya çalışıyor. İşte ayeti kerime ne diyor? Ben sizden beni yedirmenizi içirmenizi ne yapmıyorum? Beklemiyorum. Siz yediren içiren benim diyor. Yani iyi bir Kur'an okuyucusu olursak fıtratımıza ne yaparız? Döneriz kardeşlerim. Yine fıtrat yani öz fıtratta hep iyilik vardır. İyiliği koruma vardır. Fakat e, birlik, beraberlik bozulduğunda fitne olunan bir ortamda herkes birbirini ne yapar? Tırmalar. Hiç kimse münkele mani olur. De, olur mu? Bakın ayeti kerimede Allah diyor oğullarından bir ahit aldı. Neydi o ahit? Biri birini münkerde gördüğünde ne yapacak? Uyaracak. Yapma. Allah'tan koru. Onlar ne yaptılar? İlk gördüklerinde yapma. Sonra bana ne? Ben onu uyardım. Yapmasaydı diyecek diyor. Ve ayet devam ediyor. Allah onları Meryem oğlu İsa'nın diliyle Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi diyor. Kardeşlerim böyle bir karmaşada kalpler birbirine ne yapar? Döner. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam vallahi diyor ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onları nasıl lanetlemişse sizi de bu şekilde ne yapar lanetlerdir. Allah bizlere yardım etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Allah Resulü'nün davet ettiği gibi dine davet eden samimi kullardan eylesin kardeşlerim. ''Unutmayalım ki kardeşlerim Allahü Teala geçmişte insanoğlunun cehaleti yüzünden ortaya çıkan yanlış inanç ve yaşayış tarzlarını ortadan kaldırmak için hep peygamberler göndermiştir, kitaplar indirmiştir ve bu surette insanlar tekrar ne yapmıştır? Hidayete kavuşmuşlardır. Fakat zamanla insanlar arasında inen vahide ihtilaflar çıkmış.'' ve insanlarda ne yapmışlardır? Hak yoldan ayrılmışlardır. Ama ayeti kerimeye bakarsanız bazı unsurlar var. Kitap tek başına gelmiyor. Bir peygamber, bir de ne var kitap var. Yani Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin ama anladığınız gibi değil, gördüğünüz gibi değil. Mesela bir ayeti i kerime var onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Başka bir ayette ne diyor? Doğukan? ne diyor? Onların, onların arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmet diyor. Hani halk arasında derler ya kasaba bakmayla kediler kasap olmaz. Yani bakmakla yapmak biri olsaydı kediler ne olurdu? Kasap olurdu. Demek ki Peygamber aleyhisselam bile indirilen vahide kendi anlayışıyla ne yapamıyor? Hareket edemiyor, sana gösterdiğimiz şekilde diyor. Öyleyse insanlar da birlik, beraberlik içinde olabilmeleri için anladıklarıyla değil Peygamber'e müracaat etmek zorunda ve o sahabenin o meselede hayatına nasıl geçirmişse onu ne yapacak? Aynı şekilde geçirmediği müddetçe birliği, beraberliği ne yapamazsınız? Sağlayamazsınız. Bugün bakın yeryüzünde Muhammed ümmetiyim deyip de parça parça değişik değişik namaz kılan, değişik değişik konuşan, değişik değişik itikad eden veya birinin mümin dediğine birisi müşrik diyen, birinin Müslüman dediğine birinin kafir diyen insanlar yok mu? Aynı kitap okuyorlar. Aynı peygambere iman ettiğini söylüyorlar. Ama bu zıttıklar nereden çıkıyor? Hep kendi başlarına hareket etmelerinden kaynaklanıyor. Ayeti kerimede ne diyor Allah Azze ve Celle? Sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyordu. Şimdi düşünün Şuradan birisi cıtlak bir ses söylese. Yani şurada dört tane bir kelime işledik sohbetten önce gençlere. İşte tevekkül, tevessül, şefaat, istiaze. Mesela işte yetiş yapilim Abdulkadir Geylani dese birisi şurada. Hemen buradakiler olur mu ya? Ancak Allah'tan istenir denir değil mi? Peki öbürü neden istiyor? E nereden öğrendi o? Cebinden mi çıkardı onu? He? O da ne yaptı? Dinde Doğru dediği belki bir kitaptan okudu ama Kur'an'dan okumadı. Belki bir kitaptan okudu ama hadis kitabından ne yapmadı? Okumadı. Yanlış bir yerden yanlış bir bilgiyle kendine göre doğru bir akideymiş gibi yaşamaya çalıştı. Onun yanlışını ortak doğru değerden ne yapmak zorundasın? Peygambere ve onunla birlikte gelen vahye ona götürecek. Hal çaresi neymiş? oymuş. Ona gitmediğin müddetçe birlik, beraberlik içinde olamazsın. Aynen kardeşimizin sorduğu soru gibi. İşte şunu yapacağız mı? Şunu şöyle yapacağız mı? Niye bunu yapmayalım? Niye Allah'ın dinine hakim olması için çalışmayalım? Niye fersah fersah, köy köy şehir şehir dolaşmayalım? Allah'ın ayetlerini neden anlatmayalım? Bunu yapalım. İnan beş sene geçmez fazla geçmez yani doğru dini anlatalım hepimiz şurada yemin edelim ve herkes ayrılsın yeryüzüne Allah bizi doyurur inanın hiç kimse aç kalmaz bir gün İslam ne olur? Hakim olur yeter ki bunu yapabilelim kardeştir Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın ayeti kerimede dikkat ederseniz sırt diyor dinlerini öğreten alimlerin kendi aralarındaki kıskançlıktan Hasetten insanlar ne oldu? Parça parça oldu. Bugün bakın hangi fırkaya bakarsanız bakın din onları ne yapmıyor? Ayırmıyor. Ayıran sadece alimleridir. Onun sohbetine giden öbürünün sohbetine ne yapamıyor? Gidemiyor. Ve burada kıskançlık, zulüm, haksızlık insanları ne yapıyor? Bölüyor. Evet. Rabbim bizde hayır versin, hayırdan ayrımasın. Kıskançlık, haksızlık, düşmanlık, öfkeyi, kini, ahlak dışı hareketlerin hepsini mi battılar? Ve bu da o toplula, ne olur? Empoze edilir ve sonra ne olur? İnsanlar tamamen tek fırkalıktan çıkar. Evet kardeşlerim. Ayetten anlıyoruz ki kimilerinin iddia ettiği gibi. E, yeryüzünde e, karanlık noktalar vardır işte şudur yok yeryüzünde hiç karanlık nokta yoktur insanın yaratılışı nedir bellidir hani maymundan türediler şöyle böyle bir karanlık <gülüyor> nokta olmadığı gibi yeryüzünün yaratılışında da bir karanlık nokta yoktur dağların yaratıldığı bulutların yaratıldığı birçok şeylerin yaratıldığı Kur'an'da ne yapılmıştır bildirilmiştir. İşte bu kadar net anlatılan bir vahide de eğer bize eskiden insanlar tek bir ümmetti, birlik beraberlik içindeydi diye geliyorsa buradan anlamamız gereken şu. Onlar saf temiz fıtrat üzerindeydi. bozulmamışlardı. Yani bu adam hastalandı desek. Bu adamın aslını sıhhatliydi. Hastalandı. Yani asıl olan nedir? Sağlıktır. Hastalıksa arizidir. Yani sonradan olandır. Doğru olan budur. Ya şu insan yanancıdır işte fıtratı bozulmuş. Asıl olan nedir? Temiz olan fıtratı selimedir. O bozukluğu arizidir. Düzelmesi gerekir. Burada da Allah Azze ve Celle o ilk topluluğun, yaratılan topluluğunun birlik, beraberlik içinde. Peki bu hayet bize neden geliyor? Ne anlatmak istiyor? Eğer biz vahye dönersek, asla dönersek, fıtrata dönersek, ilk yaratılan o topluluk gibi bizde ne oluruz? Tekbir. Tek bir ümmet oluruz. Bizde ümmetçilik mi var? Kavmiyetçilik mi var? Kavmiyetçilik. Ne var? Ümmetçilik. <gülüyor> Değil mi? Kavmiyetçilik mi dedi? Tabii yaptığımız kavmiyetçilik. Yok. Bizde ümmetçilik var. Evet. Ümmet bütün to insanları ne yapar? Kucaklar ve birlik beraberlik içinde hareket ettirir. Yani fıtrat bunu getiriyor. Ama fıtrat bozulursa vahiy devreden çıkarsa akıl melekeleri işletilirse herkes kendi kavmine göre hareket ederse bu sefer birliği, beraberliği, haklıyı, haksızı ne yapamazsın? Ayırt edemezsin. Mesela birisi diyor ki, ben falan mezheptenim. Bölünmeyi kabul etmiş mi? Etmiş. etmiş. Eğer sen fırkalardan bir tanesin, mesela rafiziliği kabul etmiyorsan, ben rafiziliği kabul etmemem, etmiyorum, deme hakkını ne yapamıyorsun? Kaybetmişsin. Çünkü bölünmeyi kabul ettiğin zaman, ölçüsüzce kabul etmişsin. Ölçüsüzce de bir başkasını ne yapamazsın? Reddilemezsin. Çünkü nefsine bu hoş gelmiş, e onun nefsine de hoş gelmiş öyleyse nefsin hoş geldiğine kabul hoş görmediğine de ne yapamazsın diyemezsin işte birliğin beraberliğin bozulması da hep bu şekilde olmuş ama Allah'ın indirdiği haktır ona muhalefet eden her şeyde nedir batılır öyleyse bizim takınacağımız tavır tüm insanlık bir yanlışta toplansa dahi biz ne yapacağız hak neredeyse ona döneceğiz ve ondan inhiraf yapmayacağız kardeşlerim. Bakın, bugün aramızda Rabbimizin en büyük nimetleri var. Elimizde Allah'ın kitabı var. Resulullah'ın sünneti var. Geçmişte insanların elinde doğru dürüst bu kadar bilgi malzemesi neydi? Yoktu. Belki bir sahabenin rivayet ettiği hadise bakıyorsun. Bir Ebu Bekir'in Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü'nden sonra en hayırlısı kimdir? insanlardan. Ebu Bekirdik, 135 tane hadis nakletmiş. Ha bu daha fazla hadis bilmiyor manasına gelmez. Ama birçok sahabe var. Rivayet ettikleri hadis çok az. Şimdi bugün hadis bilen insanların sayısına bakıyorsun ezberinde. Belki onun çok çok nedir? Fazlası. Ama onlarla bizim aramızdaki fark ne? Onlar Hemen öğrendiğini ne yapıyordu? Hayatına geçiriyordu. Hiç sorgulamıyordu bile. Doğru mu? Yanlış mı? Ne yapmıyordu? Demiyordu. Bugünse insanlar ya bu Kur'an uymaz. Bundan amel edilmez. At. Ya bu aklıma uymadı. Bu olmaz. Bu mütevatir mi? Yok. Değilse ben bunu almıyorum. Ha böyle mı? İtikatta bu. hüccet olmaz. Ne yapıyor? türlü türlü şeylerle vahyin önüne engeller koymaya çalışıyor. Kabir azabı mı? Olur mu canım? Allah adalettidir. Adem'in gününde ölenle kıyametin koptuğu gün ölen bir mi diyor? Olmaz. Allah adalettidir diyor. Kabir azabı at. Gitti. Sonra bir insan diyor nasıl böyle göğe çıkar? Yedi kat semaya? Cık, olmaz. Bu gece yürüyüşüdür diyor. Ne yapıyor? At. Miraçta gitti. Başka? e ben amel edeceğim edeceğim bu etmeyecek hadi şefaat ediyorum gir şefaat da gitti e ne kaldı insanlar vahyi ne yapıyor kendi akıllarıyla yargılamaya süzgeçten geçirmeye veyahut Allah'ın isim ve sıfatlarına bu el mi bu olmaz bu olsa olsa kudret olur veyahut nimet olur veyahut arşa istiva mı olmaz istiva olmaz bu olsa olsa istila olur ne yapıyor? Aklınca vahyi şekillendirmeye çalışıyorlar ki bu da tek ümmet olma bilincini ne yapar? Götürür. Bu sefer parça parça olunca hak ehli mi çok batıl ehli mi? Hakka mı kulak veren insanlar çok batıla mı? Hangisine? Bakın şimdi öyle bir hal olmuş ki kardeşlerim ki ayetin izasında gidiyoruz. Ee, alimlerin sözüne Allah'ın sözü gibi bakıyor topluluk. Allah'ın sözüne Resulün sözüne geldiğinde ne yapıyorlar? Sorguluyorlar. Ayet getiriyorsun. Şimdi işine gelmedi mi? Kim tercüme etmiş? Hadis getiriyor. Kim yazmış? Bukhari kim? O da senin benim gibi. Adam ya oradan halktan bir sözü kimin dediğini bilmediğin halde kabul ediyorsun. Ama geliyorsun, Allah'ın sözünü, Resulün sözünü ne yapıyorsun? Sorguluyorsun. İşte bu, İslam'ın istediği iman anlayışı nedir? Değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında bizden tek ümmet olmak istiyorsanız ne diyor? Hüda beyan olduktan sonra kim peygambere muhalefet eder? O sahabenin yolundan da uzak yola giderse onu olduğu yerde ne yaparız? Bırakırız. Orası Ne? Kötü dönüş yeridir diyor. Kur'an ve sünnetle ve sahabe yoluyla amel ettin veyahut onlara iman ettiği gibi iman edersen ancak bir olan ne yaparsın? Ümmet olursun. Ama biliyorsunuz hadis-i şeriflerde iman diyor aynı yılanın deliğine çekildiği gibi bir gün nereye çekilecek? Medineye diyor. Bu da kardeşlerim Müslümanların ne kadar İhlassız, samiyetsiz hareket edeceklerinin nesidir? Bir göstergesidir. Allah bizlere ihlas nasibetsin, samiyet nasibetsin, kitabıyla haşır neşir olmayı nasip etsin. Aynen. Müslüman olduğumuzu söyleyip de en az kitap okuyan ümmetiz biliyor musunuz? En az Kur'an okuyan ümmetiz. Müslüman olduğumuzu söyleyip de en az Kur'an okuyan ümmetiz. Geçmişte Muhammed Ümmeti kemiğe yazılan ayeti okurdu. Deriye yazılan ayeti okurdu. Bugün biz onları duvara asıyoruz. Derilere yazdırıyoruz. Kağıtlara yazdırıyoruz. Tahtalara yazdırıyoruz. Kalbimize yazmayı bir türlü ne yapamıyoruz? Beceremiyoruz. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki kendilerine kitap verilenler kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra sırf aralarındaki ihtilastan dolayı birbirlerine ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Evet kardeşlerim genelde hepimiz bu problemi yaşıyoruz. Elimizde Kur'an ve Peygamberin sünneti olduğu halde acaba niye bu toplum hala fırka fırka? Niye grup grup? Niye ayrışmışlar? Niye ihtilafa düşmüşler? Kur'an ve peygamberin sünneti olduğu halde bizim ihtilafa düşmemizin sebebi neden acaba? Var, He? Hep azgınlıktan dolayı. Hakka kulak vermediğimizden dolayı Kur'an ve sünnete göre amel etmediğimizden dolayı ama gavur desek adama yazık demesek bize yazık. Yani İbn Teymier'in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Amin. İnsanlar öyle olmuş ki ce cehmiyeden birisi gelmiş bir şeyler söylüyor. İbnim diyor ki şu senin dediklerini ben desem kızıl kafir olurum ama ben seni hala cahil olmak görüyorum diyor. Evet kardeşlerim. Bugün bizi bu hale getiren şunu anlayalım: Vahiy değil. Vahiden uzak yaşantımız vahiden uzak yaşantımız bizi bu hallere getirdi. Vahiye uysak, bundan ne yapacağız? Düzeleceğiz. Örnek önümüzde. Mekke toplumu vahiyle yaşıyor yaşıyordu o duruma düştü? Vahiy diye bir şey yoktu. Vahiy geldi, o toplum ne oldu? Bütün yeryüzüne ışık saçtı. Öyleyse bizim de tek döneceğimiz yer, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine ne yapmak dönme kardeşlerim. Eğer bunu yapmazsak bizim kurtuluşumuz bizim e, halimiz hiçbir zaman ne yapmaz güzelmez kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Amen. Rabbim hayırdan ayırmasın. E, niyet önemli ve bu niyete insanların e, dikkatlice bakması gerekir. Bugün insanların niyetlerine bakıyorsunuz. Niyeti güzel ama insanlardan birisi tavsiye ediyor. Tavsiyeye uyuyor. Kur'an ve sünnete insanlar maalesef uyumuyor. Ve insanlara baktığımızda ben böyle diyorum, sen böyle diyorsun. O doğru, bu yanlış demeyeceğiz. Aynada Müslümanlar tamamen fert fert kendilerini kontrol edecek. Benim vahye uymayan bir sözüm mü var? Benim vahye uymayan bir davranışım mı var? Benim vahye uymayan bir hareketim mi var? Bir ticaretim mi var? Bir komşuluğum mu var? Bir babalığım mı var? İnsan, bir andeliğim mi var? Bir çocukluğum mu var? Bunu ne yapacak insanlar? Kontrol edecek ama vahye giderek. Eğer bunu yapmazlarsa insanlar hiçbir zaman ne yapmazlar? düzelemezler. Bakın ayet devam ediyor 214'te. İnhiraf kimin işine yarar? İnhiraf şeytan işine yarar. Yani birlik muhakkak ki Müslümanların işine yarar. İnhiraf parça parça olma kimin işine yarar? Kafir işine yarar. Bak bu ayet işte bununla alakalı. Yoksa diyorum <gülüyor> sizden önceklerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden Öyle ellerinizi, kollarınızı sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Kendilerine sıkıntılar ve yokluklar gelip çattı ve sarsıldılar. Hatta peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı? Gözünüzü açın, şüphesiz Allah'ın yardımı yakındır. Birlik, beraberlik bozuldu mu kafirler sizin üzerinize ne yapar? Hiçbir zaman şeytan sizin hak yolda, birlik, beraberlik içinde olmanızdan hoşlanmaz. Günah işlemenizden hoşlanır. Onu ona sövdürmekten hoşlanır. Veya Müslüm'deki ifadeyi hiç okudunuz mu? Bugün diyor tahtımı en güzel iş yapana giydireceğim diyor. Avanelerini yeryüzüne salıyor. Tabi günümüzde hemen diyor ki ha, bermuda işkenini bulduk. Bak Müslüm'de rivayet var diyor adını da takıyorlar. O diyor ki falanı falana öldürttüm, filanın şeyini yaktım, şöyle ettim, birisi geliyor diyor ki karıyla kocanın arasını açtım, işte diyor tat seni. Demek ki bir ailenin bozulması birçok beladan neymiş? Daha fazla. Şöyle bir hesaplarsanız görürsünüz. Onun için Allah bizlere hayır versin. Birliğin, beraberliğin bozulduğu her nokta şeytanın ne yapar? işine yarar ve Allah Resulü'nün dediği gibi Ali İslaati ve öyle bir zaman gelecek ki diyor şu diyor. O bunun yeme saldırdığı gibi size düşman olanlar da size ne yapacak? Böylece saldıracak. Sahabe duruyor. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki ey Allah'ın Resulü o gün biz az, onlar çok olacak da ona güvenip mi saldıracaklar? Hayırdır. Aksine diyor o kadar çok olacaksınız ki bir sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız. Diyor. Ve diyor Allah, düşmanlarınızın kalbinde size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize zehne atacak. Ve ve sen değil, ve sen neyse, ve ee, sahabe soruyor, ve nedir dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak <gülüyor> Bugün Müslümanların durumu bu mu değil Allah bize hayır versin. Bu ayeti de kardeşlerim peygamber ve ashabı ağır bir imtihan içindeydi. Müşriklerin kuşatması altındaydı. Ve Ahzab suresinde kalplerin gırtlaklarına ulaşıp boğazlarında düğümlendiği bir sırada yani Ahzab günü ne yapmıştı? Nuzul olmuştu. Münafıklar ne yaptı? Üçte biri ordunun peygamber aleyhisselamı ve sahabeyi olduğu yere bırakıp gittiler karşıda düşman zaten kalabalık oldukça fazla bir de işlerinde bir çözülme olunca muhakkak onlara kulak veren insanlar da ne yapıyor çıkıveriyor bu sefer bir ümitsizlik var yani şurada düşman saldıracak hepimiz düşmana karşıyız en az üç katımız e tuttu bizim üçte birimiz verdi orduya ne birikir bir ümitsizlik bir yeis herkes ölümü ne yapar hisseder işte böyle bir anda Allah'ın yardımı ne zaman sözünü bu zaman ne yapıyor sahabeler söylüyorlar ve eğer Muhammed gerçekten peygamber olsaydı münafıklar diyor bu kötülük bu bela bizim başımıza gelmezdi diye de ne yaptılar peygamber aleyhisselamın hakkında sözler söylemeye başladılar ve bu katil öldürülme başımıza gelmezdi dediler. Ne zamana kadar batıl umutların peşinden koşmaya ve kendinizi öldürtmeye devam edeceğiz demişlerdi. Müslümanlar da onlara cevaben ama bizim ölülerimiz cennettedir deyince münafıklar bu kez de amma batıl şeyler temenni ediyorsunuz diyerek yine onların sözlerini çürütmeye çalıştı. Bugün de kardeşlerim cihat dediğimizde ayeti kerimede de geldiği gibi onların diyor gözlerinin sararak sana döndüğünü görürsün diyor. Yani Allah yolunda mücadele deyince münafıklar aynı şeyi ne yapıyor? Getiriyor. Demek ki bu hitap muhatabı Allah Resulü ve onun kıyamete kadar gelen nedir? Ümmetidir. Rabbimiz ayetleri gelmesinden ve peygamberlere karşı ihtilafa düşen ümmetleri zikrettikten sonra burada ne yapıyor? Bize hitap ederek bu davada sabırlı ve sebatlı olmamızı Allah'ın yardımının muhakkak ne yapacak? Geleceğini söylüyor. Ama siz ne yapın? Sabredin. Acele etmeyin diyor. Hatta bununla alakalı bir rivayet var kardeşlerim. Mekke'de işkence dönemi sahabeler artık işkenceden canlarına tak demişler. Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de sırtını Kabe'ye dayamış arkasında bir minder var. Sahabeler geliyorlar, çektikleri eziyetten, işkencelerden Aleyhisselatü Vesselam'a şikayette bulunuyorlar. Yani artık dayanamıyoruz. Ne yapalım? Yani bizi çöle götürüyorlar, üzerimize kaya koyuyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vallahi diyor, geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırıl çıplır, çıplak çölün kızgın kumuna gömülür, demir taraklarla sinirleri taranır o testere kafalarının ortasına konur, ikiye ayrılırdı. Yine de dinlerinden dönmezlerdi diyor. Ve arkasında dayandığı mindere atarak siz acele ediyorsunuz. Siz acele ediyorsunuz. Vallahi öyle günler gelecek ki falan yerden falan yere insan tek başına yolculuk yapacak yalnızlıktan başka bir şeyden korkmayacaktır. Bu da gösteriyor ki bu ayet kıyamete kadar nedir? Umumdur. Ne zaman bir Müslüman yeise veyahut da bir korkuya Allah hakkında bir şeye düştüğünde bu ayetler onlara ne yapacak? Güç verecek. Çünkü Allah'ın yardımı muhakkak nedir? Vardır ve muhakkak da gelecektir kardeşlerim. Evet. Bu ayeti Celle'ye göre yine kardeşlerim Allah indinde Allah Azze ve Celle'ye varmak isteyen onun nezdinde zevki, sefaya e, ermeyi, nefsi, hevayı ne yapacak? Terk edecek. Ve şiddetle sıkıntılara göğüs ne yapacak? Gelecek. Dünyada zevk ve sefa içinde yaşayan bir insan sıkıntıyı görünce ne yapar? Her şeyi. tabanları <gülüyor> yağlar. Bakara suresinde orada Talut'tan Calut'un kıssasına bakarsanız en son merhalesini alayım. ayeti i Kerime'de ne diyor? Denizden geçerken kana kana suyu yapmayın? içmeyin. İçenler ne yapıyor? Düşmanı görünce bakın bir günah işliyorlar. Oraya kadar hep itaatla gidiyorlar. Düşmanı görünce tabanları yağlıyorlar. Ama az kalan oraya kadar itaat eden topluluksa koca koca toplulukları ne yapıyor? Bize getiriyor ve dua ediyorlar. Allah'ım bugün ayaklarımızı sabit tut ve onların karşısında bizi hezimete uğratma diye de dua ediyorlar. Evet kardeşlerim, İslam tümünü yaşamadan, Allah'ın emirlerini tatbik etmeden hayatının tümünde Allah'ın kulu olduğunu unutmayıp Allah'ın tümünü, tüm istediği arzuları gerçekleştirmeden, tümüyle silme girmeden cennete Müslümanlar kolay kolay ne yapamayacak? Giremeyecek. E cenneti kazanmak o kadar kolay değil. E Hadis-i Şerif'te elimizin kitabı Zühte geliyor. Biliyor musunuz diyor cennet size ayakkabı bağında daha yak. Biraz yutkunuyor aleyhissalatü vesselam, cehennem de diyor, cehennem. İbn-i bir rivayet var, Allah kendisinden razı olsun. Kendisine diyorlar ki, İman bize her zaman sohbet et. O da diyor ki, vallahi ben bunu çok istiyorum diyor. Her daim sizlere sohbet etmek istiyorum diyor. Bunu diyor biz ve vesselama söyledik. Allah Resulü de dedi ki diyor, insanlara haftada bir sohbet et ve onları sıkma. Onların senden yüz çevirdiğini görünce, sen de onlardan yüz çevir dedi diyor. Oradakiler diyor ki, imam yüz çevirme nedir? Veyahut uyuklama, veyahut başka yönlerine bakma, başka şeylerle meşgul etli, e, olduklarını görürsen, onların yakasını bırak diyor. Faneke, Allah'a mümkün ve bihamdik. Eşhedene ilahe illa emte, istahülüket, <gülüyor> en sürdü. Velhamdülillahi raktan.